Muhterem Müslümanlar, Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, Yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın, Can, mal, akıl, ırz ve inancını korumaktır. İslam, bu beş temel değeri dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa olsun, bu değerlerin zarar görmesine rıza göstermez. Hayatın bütünü için geçerli olan bu durum, teknolojiyi kullanırken de, internet ve sanal alemde gezinirken de aynıdır. Aziz müminler, teknolojiyi dinin güzel saydığı, ahlakın onayladığı, ve aklı selimin doğru bulduğu şekilde kullanmak, mümince bir duruşun gereğidir. Bu alanı amaçsız, verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak görmek ise, İslam'ın korunmasını emrettiği beş temel değeri ihlal etme anlamı taşır. Zira teknolojinin bilinçsiz kullanımı, kişinin sağlığını tehdit ederek canına, maddi kayba uğramasına neden olarak malına zarar vermektedir. Gayri ahlaki yönelimlerle iffetini, aşırı ve sapkın ideolojilerle inancını zedelemektedir. Düşünme ve idrak etme kabiliyetini bozmakta, akli melekelerini zayıflatmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, Allah'ın verdiği aklı ve ham maddeyi kullanarak teknoloji üreten insan bunu iyilik yolunda kullanmakla sorumludur. Eğer teknolojiyi kullanarak helal kazancın yerine kumara, tasarrufun yerine israfa İffetin yerine ahlaksızlığa, merhametin yerine şiddete yöneliyorsa, Büyük bir yanlışın içerisindedir. Kendi eliyle fesadı yaygınlaştırıyor, geleceğini tehlikeye atıyor demektir. Diğer yandan, telefon, televizyon ya da bilgisayar ekranının önünde, Vaktini heba ediyorsa, kendisine, ailesine ve Rabbine karşı vebal altına girmektedir. Maalesef aynı çatı altında ama birbirinden habersiz yaşayan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. İnsanoğluna zaman kazandırması gereken teknoloji, günümüzde zaman kaybetmenin ve vakit öldürmenin, en aldatıcı tuzağı haline geldi Hal bu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır İki nimet vardır ki insanların çoğu Onları değerlendirme hususunda aldanmıştır Sağlık ve boş vakit Değerli müminler Hepimizin hayatında yerini alan internet ve sosyal medya Başıboş, ilkesiz ve sorumsuz bir alan olmamalıdır Müslümana yakışan Daima sorumluluk bilinciyle hareket etmek Rabbinin koyduğu sınırlara uymaktır Her durumda gerçeğin ve doğrunun yanında yer almaktır Unutmayalım ki Normal hayatta olduğu gibi internet ve sosyal medyada da insanların haklarını ve özel hayatlarını ihlal etmek haramdır. Mahremiyete saygı göstermeyen her adım Kur'an'ın birbirinizin kusurlarını ve mahremini araştırmayın emri ile çelişir. Günlük hayatta yalan söylemek İnsanları karalamak, iftira atmak nasıl günahsa, yayın dünyasında ve sosyal medyada da aynı şekilde günahtır. Alemlerin Rabbi olan Allah, sanal alemde de bizleri görmektedir. Oradaki söz ve davranışlarımızdan da bizi hesaba çekecektir. Hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede, Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Aziz Müslümanlar, bugün bizler için teknolojiden tamamen uzak bir hayat sürmek elbette mümkün değildir. Zaten, İslam'ın da böyle bir talebi yoktur. Ancak teknolojiyi helal-haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Böylece vaktimizi daha verimli ve emeğimizi daha anlamlı hale getirebiliriz. Yeryüzünü iyilikten ve huzurdan yana imar edebiliriz. Yeter ki her nimet gibi teknolojiyi de Cenabı Hakk'ın koyduğu ölçü ve sınırlara riayet ederek kullanalım. Kıymetli müminler, hutbemi bitirirken önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz ilk ve orta dereceli okullarımız bugün yarı yıl tatiline giriyor. Başkanlığımız, yarı yıl tatilinde yavrularımızın ibadet alışkanlığını pekiştirmek için tüm camilerimizde camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz şiarıyla bir program uygulayacaktır. Bu vesileyle çocuklarımızı ve gençlerimizi Aileleriyle birlikte camilerimizi bekliyoruz. Başta velilerimiz olmak üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyoruz. Rabbim bizlere göz aydınlığımız olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi müttakilere önder kılsın.